İtibar haber. As-salamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mürselin. Muhammedin ala alihi ve Ta'idhu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusalluna ala'l-nabiyy. Ya ayuhal lezine âmenu, sallu alayhi ve sellimu teslimah. Sadaqallahu'l-azim, Allah manfa'l-a bil-Qur'an'l-azim, mebârik lanafih, velhamdülillahi rabbil alemin. Ve istaghfirullah al qayyum. Hassan la ve ankum ve la illa Habib sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bu kıymetli mübarek Rabiul Evvel ayında. Her sene olduğu gibi bu senede Rabiul Evvel ayı çıkıncaya kadar derslerimiz, konuşmalarımız Konularımız Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi, saygısı, salavatı ve onunla ilgili hususları beyan etmekle geçecektir. Onun için bu ayın tamamı mevlid ayı olduğundan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin anısına ayrılmıştır. Bu vesileyle sizlere kainatın efendisine salavat okumanın faziletleriyle alakalı yeni çıkan en son çıkan derleme eserimizden bazı faziletler okuyacağım. İnsanlar yaptıkları işin faziletini bilmeden yaparlarsa rağbetsiz olurlar, isteksiz olurlar, soğuk olurlar. Ama ne kazandıracağını bilirlerse çok hevesli olurlar. Bundan dolayı Delailül Hayrat isimli kıymetli eserde ve Süleyman Cemal Hazretlerinin bu esere yaptığı Şerhte ve diğer birçok kitapta Nebhani Hazretlerinin Saadetü'd-Darayîn isimli eserinde e, bu zamana kadar Tetebbumatım ve Cile birçok eserde gördüğüm üzere Allahü Teala'ya manen yaklaşmak isteyenler Allahü Teala'ya yakınlık mekan itibariyle olamaz. Burada Mesafe, mesahe söz konusu olamaz. Onun için bu yakınlıktan murat manevidir. Bu yakınlığı keşfetmek isteyenler ki Allah-u Teala bize bunu emretmektedir. Secde ederek kendisine yaklaşmamızı emretmektedir. Alak suresinin son ayetinde secde et ve bana yaklaş buyurmaktadır. Bunun gibi daha birçok ayet Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Allahu Teala kendisine manevi yakınlık kazanma, kazanılmasını kullarına emretmektedir. Estaizu <Sessizlik> ve vebtehu ileyhil vesile sizi bana kavuşturacak ve bana yaklaştıracak yani rızama erdirecek cennetime eriştirecek vesile arayın. Buyurmaktadır. Maide suresinin 35. Ayet-i Kerimesinde bütün amellerden, ibadetlerden maksat Allahü Teala'ya yakınlık kazanmaktır. Onun rızasına ermektir. Bu hususta salavat-ı şerife yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, salat okumak mühim olan vazifelerin, ibadetlerin en mühimlerindendir. Bu hususta tabi birçok faydalar sayılmıştır kitaplarda 44 tane menfaati hepsi hadis-i şeriflere müstenittir tek tek sayılacaktır inşallah mumbarek ayda özellikle cuma gecelerinde perşembe-i cuma'ya bağlayan gece cuma gecesidir cuma günlerinde çoğaltmak suretiyle dilden gönülden salavat-ı şerife ihmal edilmemelidir Evvela Allahü Teala bize bizi kendisine kavuşturacak vesile aramamızı emretmektedir. Peki vesilenin en büyüğü nedir? Elbette ki vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim vesilemiz odur. Adem babamızın vesilesi bile odur. Adem aleyhisselam hatası yüzünden cennetten çıkarıldığı vakit çok ağladı. Yüz seneye ulaşan rivayetler vardır. Hayasından, utanmasından, semaya bakamadı. Başını göğe kaldıramadı. Neticede ya Rabbi bi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Ya Rabbi Muhammed'in bakşına sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka beni affet. Deyince Allah'u u Teala sordu. Sen Muhammed'i nereden tanıdın? sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Rabbi ben onu tanımadım ama sen beni cennette yarattığın vakit arşın direklerinde cennetin kapılarında ve her mukaddes mahalde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı gördüm anladım ki sen kendi ismi şerifini yanına ancak en sevdiğin kulunun ismini koyarsın ekler için Onun için okulun kimise onun bağışına onun hakkı için beni affetmeni niyaz ederim deyince Rabbimiz Tebaraka ve teala. buyurdu ki O senin zürriyetinden gelecek son nebidir. Ve levla emma halaktuke Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. وَلَا خَلَقْتُوا جَنَّتِمَا وَلَا نَعْرَى Cenneti cehennemi de yaratmayacaktım. وَلَا ve وَلَا arda Göğü de yeri de yaratmayacaktım. Bazı dualetlerde وَلَمَا اَذْهَرْتُ الرُّبُّ۪يَتَ Rabbliğimi, ilahlığımı açıklamayacaktım. Gizli kalacaktım. Beni benden başka bilen, tanıyan olmayacaktı Demek bütün alemlerin yaratılışının sebebi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun hakkı için seni affettim buyurdu. Onun için İmam Malik Hazretleri'ne Maliki mezebini kuran zat o büyük müştehide sorulduğu vakitte Ravza-i Mutahara'da ziyaret esnasında muvace-i şerifede dururken yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifine doğru selam verileceği zaman dua ederken kıbleye mi dönmek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne mi dönmek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne doğru dönersen kıbleye arkan geliyor. Bazıları işte kıbleye doğru dua etmek iyidir, sünnettir demişler. Onun için birisi de geldi İmam Malik Hazretleri'ne bunu sorunca ne cevap verdi? Lime tesrifü ve ceki anhu ve vesile vesiletüke ve vesiletü ebiki adem. Niçin yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den üstün değil mi? Kâbeden şerefli kıymetli değil mi? Elbette ki Kabe'den kıymetli. O senin de vesilendir, baban Adem'in de vesilesidir. Yani baban Adem'in vesilesi deminki anlattığım hadisi şerif. Bu hadisi şerif sahiptir, hakim Müstedrekler vaat ediyor ve daha birçok kaynakta zikrediliyor. Hadis-i şerifin sahih olduğu tespit edilmiştir. Birçok kaynakta zikredilmektedir. Adem Aleyhisselam Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem tevessülde bulundu. E şimdi Allah'a kavuşmak için, yaklaşmak için vesile arayın. Bize emrediliyor. E Vesilelerin içerisinde en yakın vesile, en yaklaştırıcı vesile onun sevgilisi Muhammed Mustafa'sıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ondan büyük vesile olur mu? Aracı olur mu? Allah-u Teala'ya en çok nazı geçen, en hatırlı kul, en kıymetli kul, şefaat makamının sahibi, makam-ı mahmud sahibi, mirat gecesi, Mevla Teala'nın cemalini tek ziyaret edebilen, aşikâre Rabbul Üzzet'in cemalini görebilen dünyadayken, Cennetten önce, ahiretten önce. Tek insan. Allah-u Teala ona çok değer veriyor. Onu çok seviyor. Onu aracı yapanı reddetmiyor. Onun için salavat-ı şerife de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmak anlamına geliyor. Çünkü sen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat okursan yani feyiz, bereket, rahmet duası yaparsan fevket tecelli duası yaparsan yani Allahü Teala'nın en üstün tecellilerine mazhar olması için salivatın manası budur salivatta çok manalar var Allah'ım ey Allah salli, salat et ne demek feyizler yardır, rahmetler indir bereketlere gark et Muhammed Efendimiz Muhammed'in ve ala seyyidina Muhammed onun ehli beytinin ezbacı katabilirsin ve ala sahabi sahabesine katabilirsin bu şekilde çok salat sıygeleri vardır. Herhangi birini istihmal edersen, kullanırsan, maksat hasıl olur ve sen Allah'ın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua edersen, Allahü Teala sana onun kaç misli feyiz yağdırır, bereket yağdırır. Ben sallâ aleyyye vâhiden sallallahu lehu bi'a Bana bir salat okuyana, dua yapana, Yaptığına karşılık Allah on salat okur. Yani sen Resulullah'a dua edince Allah da sana Celle şahinu, celle celaluhu, rahmet indi diyor feyiz duruyor. Hem de bire onla mukabelede bulunuyor. Böyle bir amel nerede var? Ameller içerisinde bana böyle bir amel söyle. İkincisi, allah Teala bize Resulü Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem salivat şerife getirmeyi emretmiş ve bizi buna teşvik etmiştir. Bunu yapanlara güzel sonlar, huşnu akıbetler ve büyük sevaplar vaat etmiştir. O zaman, çünkü birçok hadis-i şerifte bu beyan edildiği gibi ayet okuduğum ayet-i kerimede de Rabbimiz <gülüyor> Allah-u Teala bütün melekleriyle birlikte seferber olmuşlar. O peygamberi zişana salat ediyorlar. fez yağdırıyorlar, rahmet yağdırıyorlar, bereket yağdırıyorlar. Halbuki onlar ona muhtaç değillerdir. Allah-u hiç muhtaç değildir. Ama meleklerin tabi ihtiyacı olabilir. Ya eyullezina ey iman etmiş kullar siz onun ümmetisiniz siz onun şefaatine muhtaçsınız ahirette elinizden tutarsa kurtardınız şefaat etmezse size yandınız sizi kim kurtaracak Peki daha ne duruyorsunuz da ona salat etmiyorsunuz Sallallahu aleyhi ve sellemü teslima çabuk ona salat edin çokça salat edin çokça selam edin Bundan büyük teşvik olur mu? Demek ki Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak, büyük hayırlara, bereketlere ulaştıracak, dualarımızı kabul ettirecek, Salavat ı şerife vasısıyla, muratlar hasıl oluyor, dualar kabul ediliyor, en üstün derecelere, insanı yükseltecek, kalpteki çatlakları, yamayacak, en büyük günahları, düşünebileceğin en büyük günahları, bağışlattıracak, en büyük amel, allah Teala'nın sevgilisine, sallallahu aleyhi ve sellem, salavat getirmektir. İş bu, vazife bu. allah Teala peygamberlerine bile, salavatullahi ala nebina ve aleyh Muhammed Mustafa ya, sallallahu aleyhi sellem salat getirmelerini emrediyor. Peygamberlerin en büyüklerinden ünül azm olan beş peygamberden biri kitap sahibi, müstakil şeriat sahibi Musa aleyhissalatü vesselam. allah Teala ona ne buyurdu? Ya Musa eturidu enekûne akrabe ileyke min kelamike ilâ ve min vesbâsi kalbike ilâ kalbike ve min ruhike ila bedenike, ve min nuri basalike ilâ ayneyk, ey Musa, sen, benim sana, kelamının lisanına, yani konuştuğum söz, mesela ben konuşuyorum ya, bu konuştuğum söz dilime ne kadar yakın? Yani dilimden çıkıyor zaten, o kadar yakın. Kalbinden geçen düşüncenin, kalbine, İnsanın kalbine bir şeyler gelir geçer. O düşünce kalbine ne kadar yakın? Onun içinde zaten. Ruhunun bedenine. Ruh bedene ne kadar yakın? Ruhla beden ilişkisi zaten çözülemiyor ki. Ruh bedende ne türlü bir irtibat içerisindedir? İlişkilerin ne boyuttadır? Ne muttasıl ne mufasıl? Bitişik ne bitişik ne ayrı ne dahil ne garip ne içinde ne dışında acayip bir şey uyurken çıkıyor gidiyor uyanırken geliyor şimdi ruhun bedenle yakınlığını biliyorsun peki gözünün ışığı gözüne ne kadar yakın görüyoruz baktığımız zaman sağ solu görüyoruz bu gözümüzde bir zıya var bir nur vardır bu bizim gözümüze ne kadar yakın peki En Musa sen benim sana kelamının lisanına Kalbinden geçenin kalbine, ruhunun bedenine ve gözünün nurunun gözlerine yakınlığından manen daha yakın olmamı ister misin? Musa Aleyhisselam dedi, ne yapayım ya Rabbi istemez olur muyum ya Rabbi? Bu ne büyük yakınlıktır? Bu ne büyük derecedir? Böyle bir yakınlık kime nasip olmuştur? Mevlana buyurdu. fezil salat ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Muhammed'e salatı çoğalt. Sallallahu aleyhi. Ona çok salat oku. Ül lazım peygamber hala Allah yakınlık derecelerinin nihayeti yok tabii sonu yok. Manevi yakınlığı devam etmesi için ve artması için ilerlemesi için efendimize sallallahu aleyhi ve sellem salat okuması Çokça salat getirmesi emrediliyor. Biz peygamberlerle müşterek bir ameldeyiz. Sadevat-ı şerife ile meşgul olanlar, diğer peygamberlerin dahi meşgul olduğu bir ameldedirler. Meleklerin meşgul olduğu bir dediler. Hatta Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'ya hiçbir amel isnat edilemez. Namazda Allah bize müşterek değil, oruçta bize müşterek değil. Hangi amel Allahü Teala'ya isnat edilebilir? Ameller bizim işimiz. Yaptığımız ameller Allah için. Ama salat öyle bir vazife ki bizim hakkımızda Allahü Teala ile onda müşterek oluyoruz. Yani Allahu Teala da Habibine salat ediyor. Biz de Resulullah'a salat ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne büyük iştir. 3 Faydaları sayıyoruz. Bu faydalardan biri maddi menfaat olsa, ucunda 3-5 kuruş bulunsa insanlar atlarlar, kuyruk olurlar, yolları tıkadırlar, camları kırarlar. 5-10 kuruş ucuza bir şey almak için. Ama bu kadar büyük faydeler sayılır, dertlere ahiret olmayanlar, ahirete yakini imanları gözle görür gibi inanmaları olmayanlar bana ne derler. Hep iman zafiyetinden gelir bu iş. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. allah Teala'nın sevgilisidir. Onun katında çok değerlidir. allah Teala melekleriyle birlikte Habibine salat etmektedir. O zaman böyle bir zatı severek ona tazim ederek saygı göstererek onun hakkını ödemekle meşgul olarak onun üzerimizde ne kadar hakkı var yaratılmamızı bile ona borçluyuz. Bizi yaratan o değil ama bizi yaratan onun o sebebiyle yarattı. Onu yaratacağı için yarattı. Onu yaratmayacak olsaydı bizi de yaratmayacağını beyan etti. Onun için üzerimizde çok hakkı var. Hayriyetten biz Müslümanların üzerinde ne büyük hakkı var. Bütün bildiklerimiz ondan, bütün öğrendiklerimiz ondan. Bütün ayetler ondan, bütün hadisler ondan. Yani bize ulaşması bakımından. Yoksa ayet, hadis hepsi Mevla'dan geliyor ama... Ulaştıran o, maddi, manevi, dünyevi, hukravi. Ne kadar menfaatimiz varsa bize onları öğretiyor. Ne kadar zarar varsa bize onlardan sakındırıyor. Her hususta. O zaman onun hakkını ödemekle meşgul olarak hem Allahu Teala'nın hem de meleklerin salatına uyarak çünkü allah Teala ben salat ediyorum buyuruyor. Meleklerim de salat et, okuyor buyuruyor. E biz de bu sefer işte Allah'ımızın bu fiiline, bu salat ameline tabi olarak meleklerin bu vazifesine uyarak salavat getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? allah Teala'nın değer verdiği ve değer verdiğini göstermek üzere, bu değerini açıklamak üzere Salavat okuduğu zaten salat okumuş oluyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala'nın değer verdiğine değer veren Allah-u Teala değer vermiştir. Allah-u değer veren Allah-u Teala değer verecektir. Ben Resulullah'ın için seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala sevdiği için seviyorum. O zaman ben hakikaten kimi sevmiş oluyorum? Allah-u Teala sevmiş oluyorum. Onun için Mene hubbe Muhammeden fekad <fakedi> hubba Allah. Muhammedi seven Allah'ı sevmiştir sallallahu aleyhi. Mene ta'a Muhammeden fekad <fakedi> ta'a <tâ> Allah. Muhammedi dinleyen Allah'ı dinlemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu zaman münafıkların kafası almadı, havası almadı. Ya bu adam da bizi kendine mi taptırmaya çağırıyor haşa. Mevla tasdik etti. Men yut'ur rasule fekad ta'a Allah. Peygamberi bana itaat. Ona itaat etmiş olan bana itaat etmiştir. Ayırmak isteyen bizi kendi ayrılır dinden imandan Allah muhafaza buyursun. Bu itibarla bu sevgi bu tazim Allah içindir. Allah adınadır. Allah için olanlar da zayi olmayacaktır. Dördüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Salavat ı Şerif'i okumanın kazandıracağı cevaplar ve mükafatlar hakkında birçok hadis-i şerifler variz olmuştur. Bu hadis-i şerifler, tabi ciltler dolusu kitaplar bu hususta tehlif edilmiştir. Bunlardan inşallah bazılarını yine önümüzdeki senelerde mevlüt aylarına yetiştireceğim. Şu anda Salavat ı Şerif'e ismiyle bir eser 24. kitabımız. Allah Teala lütfetti, nasip etti. Sözümüzü gerçekleştirmeye bizi muvaffak etti. Hapisten çıktığımızda her Mevlit ayında Resulullah anısına sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap yazayım diye niyet etmiştim. Bunu efendim, hapisten çıktık çıkalı epey bir sene buna muvaffak olduk. Elhamdülillah allah Teala saati afiyet verdiği sürece de her mevlit ayında bir eser allah Teala cem etmeye hazırlayıp size sunmaya muvaffak edecek inşallahurrahman, böyle dua ediyoruz. Şimdi, bu usta hadis şeriflerin çoğunu yazamadık. Burada, sadece imamı derdir Dertir Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerindendir, meşhur Savi Hazretlerinin, şeyhlerindendir. Mısır'da yatıyor, Kahire'de ziyaret ettik, kabri şerifini, büyük feyizler sahibidir, çok tasarrufler sahibidir, bunbarek zat musalebat Şerifeleri, cem etmiştir, toplamıştır. Onun kitabında geçen, Rivayetleri şu anda sizlere sunduk. Bu <gülüyor> Sâbi Hazretleri de bunu şerh etmiştir. O şerhten aldığı efendim birçok ali şerifleri zikrettiği, naklettiği rivayetleri size bunda aktardık. Bu hadisler arasında ne buyuruluyor? Salavat-ı şerife sahibini dünya ve ahiret hayırlı muratlarının yerine gelmesine vesile olur. Dünya ve ahiret hayırlı muradın nedir? Dünyada sağlık saattir. Sınıtların kalkmasıdır. Çocukların hayırlı olmasıdır. işte eşinin itaatkar olmasıdır. Ondan sonra Hayırlı helal rızıktır. Borçların ödenmesidir. Ahirette işte ölürken imanla ölmektir. Kabirde suale kolay cevap vermektir. Ne kadar isteğin var? Salevah şerife bunların hepsini yerine getirmeyi üstlenmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ekfirû minassalâti aleyh. Bana salavat getirmeyi çoğaltın. Feinnâ tehullül'ukad. Çünkü bana salavat okumak düğümleri çözer. Ne kadar kitli işin varsa açılır. Ne kadar zor işin varsa, olacağından ümit kestiğin işlerin varsa olur. Ve cül kürat. Sıkıntıları giderir, depresyondayız diyenler, panik hatam var diyenler, efendim, korkuya kapılanlar, vesvese evama kapılanlar, maddi manevi hangi sıkıntılar içerisinde olanlar var ise, bütün sıkıntıları açar. Ama tabii her bir salavat-ı şerifenin de e, nesi vardır? Özel lafızları vardır, bu lafızlara göre de manalar vardır, bu manalar... E, Vesilesiyle de bir takım neticeler beklenmektedir. Ama mesela bir salat-ı şerife burada yazdığımız, bu kitapta yazdığımız salavatlardan birisi. Hangi salavattır mesela? salat Fatih. Fatih sıygası denir buna. Fatih ne demek? Fetheden açan demek. Şimdi bu salavatta ne diyor? Bu salavat şerife kitabının 46. sayfasında. Bu sizin hayat, memat, dünya, ahiret sermayeniz olsun. Bu salavat şerifeye başlayın mesela. Manasına bak şimdi. Allah'ım ve Allah, salli ve ve barik salat ile selam ile salat selamet ve bereketler yağdır ala seyyidina muhammed bizim efendimiz muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ki o hangi vasıflarla mevzuhtur el fatihi lima ugliq ne kadar kitli iş varsa bütün kitli işleri açar şimdi bunun manasına bakarsan rasulullah efendinin sıfatı neymiş fatihmiş yani açıcı Düğüm bırakmaz, düğüm. Hangi işin düğümlü, hangi işin püsürük, hangi ev, işin efendim sarpa sardı, ümidin kesildi, düzelmez, şifa olmaz, efendim bu, bundan fayda olmaz, bu çocuk İslam olmaz, bu iş yoluna girmez, bu iş kilitli bu iş, kapandı bu iş. Diyorsan, o kilidi Allah'ın izniyle Peygamberi Muhammed Mustafa açar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vel <Sessizlik> gâti Geçen peygamberleri mühürledi. Sonuncu geldi, imzayı attı. Ne ül hak bil-hak. Hakkı hak ile yardım eder. Hak nedir Allah'ın dini, İslam? Kur'an, Sünnet, Resulullah Efendimiz hakkı destekler, hakkı yardım eder. Ama neyle? Yine hak ile. Onda batıl olmaz. Onda yanlışlık olmaz. Onda hata ve payı olmaz. Velhâdi ilâ sırâtıkel müstakîm. Senin dost doğru yoluna idat eder. Yani İslam'a kavuşturur. İşte ona salat et. Ve ala ehli beytine. Fatıma annemiz, Hz Ali Efendimiz, Hasan Hüseyinler, Ezvacı Tahirat müminlerinin anneleri, Ayşe annemiz, Hadidiyye annemiz olmak üzere, diğer annelerimize, hep ehli beytine dahildiler. Ve ashabihi, sahabesine, <fessizlik> <fessizlik> bütün ashabı buna dahildiler. Ne kadar <tahuwahları> salat et, ne kadar selamet, ne kadar bereket yadır? Hakka kadrihi, ona kadar hak ediyorsa. Ben ne kadar diyemem, onu hak ettiği kadar. Ve miktaril avvim, ona kadar büyüktür. Onun ne kadar değeri var, onun ne kadar hatırı var. Onun hak ettiği kadar. Şimdi bu öyle bir salavat ki mesela, dünya ahiret hayırlı muratların husulu için yeter artar. Bu Salih-i Şerif hakkında ben daha nice kitaplarda malumat gördüm ama bu eserde sadece sahabi hazretlerinin aldığı nakillere yer verdim. Bir de Neb Yusuf-u Nebani hazretlerinden kısa ilaveler kattım o kadar. Başka bir şeye giremedim vakit de bulamadım. Mübarek Mevlüt Kandil'in de yetişmesi için sizin elinize de bir şey ulaşması için böyle davrandık. Çünkü her sene değişik değişik inşallah eserler size ulaşacaktır. Bu salavat-ı şerife Muhammed el-Bekri kutsesi ruhu'ya aittir. Muhammed el-Bekri evliya Allah'ın reislerindendir. Abdülkadir Geylani Hazretleri nasıl ki, kademi hadi hadî, alâ rakabeti külli velî illillah, benim bu ayağım Allah'ın bütün velilerinin boynu üzerindedir de buyurduğu anda, dünyanın neresinde bir veli varsa hepsi boynunu uzattı. İşte Abdülkadir Geylani'den sonra, benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır bu. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh torunlarındandır. Zaten o, onun torunu olması ne büyük bir özelliktir. Hazreti Sıddık Resulullah'tan sonra gelen kapıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Resulullah Efendimiz'i ziyaret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şifahen. Yani kabrinden Efendimiz'in sesini duyarlar bu büyük veliler. Yanlarındakiler de duyarlar. Barakallahu fike vizürriyetike. Allah seni, sana da zürriyetine de bereket versin diye dua etmiştir. Zaten Ebu Bekir Sıddık'tan gelen zürriyet, Kainat efendisi katında sallallahu aleyhi ve sellem çok hatırlıdır, çok şerefli bir nesildir, nesli i Onun için neslinden de çok veliler gelmiştir. Mustafa el Bekrim, mesela meşhur, o veliler, hep bu zatın neslindendir. İmam Şahrani, Şihab İmam Münavi bunlar çok büyük isimlerdir Bu büyük veliler Bu zatı çok mübalakalı ifadelerle Met etmişlerdir Bu mübarek zata Bu salat verildi Bazı seyyidlerin Beyanına göre bu salavat Şerife allah Teala tarafından bir Sahife ile bu zata indirildi Yani kudretten geldi Bu salavat şerifenin bir defa okunması Bir kere bak Ben demin okudum ya şimdi bir kere okudum Altı kere Kur'an-ı Kerim' hatmetmeye denktir. Kur'an-ı Kerim baştan sonuna altı defa hatmetmeye denk oluyor. Bir rivayet on bin, bir rivayet altı yüz bin salavat okumaya muadildir. Yani bir kere okuyan on bin salavat getirmiş sayılıyor. Bazı rivayetlere göre altı yüz bin salavat getirmiş sayılıyor. İhlasına göre derece değişir. Kırk gün bu salavata bir insan devam etse, allah Teala bütün günahlardan tövbe nasip eder. Kimisi içkiye tutulmuştur, bırakamıyor. Kimisi cinaya müpteladır, bırakamıyor. Kimisi kumara tutulmuş, bırakamıyor. Herkesin günahları var. Her Müslümanın adet ettiği günahları var. İnne, İnneli külli müminin Zenben Ya'taduhul feynete Ma'del feyneti Her müminin günahı vardır, zaman zaman o onu yoklar. Bırakır bir zaman bir zaman, sonra yine o alışkanlık ona yansır. O günah ona yine bulaşır. Onun için devamlı tevbe-i ile meşgul olmak lazım. Bu Salimat-ı 40 kırk gün devam eden allah Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Tevbe nasip eder. Bu çok büyük iş. Zaten bütün derdimiz günahlarımız. Vücudumuzdaki hastalıklar da günahlarımızdan geliyor. اَمَّا دَاكُمْ فَذْبِنُوا بُكُمْ Derdiniz günahlarınızdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَمَّا felis فَلِسْتِغْفَارِ İlacınız Allah'tan hafif demektir. Bu büyük iş. Şimdi, 40 gün devam edene tevbe nasip olur ne demek? Bütün dertlerden kurtuluş nasip olur demek. Çünkü ve ma sabekum min musibetim fe Başınıza gelen ne kadar musibet ve felaket varsa, ellerinizle kazandığınız günahlarınız nedir? Allah Teala böyle buyuru. Ya Bu selamata devam edene tevbe nasip olursa, belalardan kurtuluş, aç, açılık, açılma nasip olur. Fütuhat nasip olur. Ondan sonra bunda daha çok büyük işler var. Ahmet Dahlan, Evliya Allah'ın büyüklerinden Mekke mükerremede Şafiilerin müftüsüydü. Büyük velidir bu zat. Çok ilimleri var, faydalı eserleri var. O beyan ediyor. Diyor ki bir insan günde yüz kere bu salavatı okusa. 46. sayfede bu. Okunur yani yüz kere okunması bunu bilmiyorum da yarım saat tutar mı? Okunabilecek bir şey, çok uzun bir şey, zor bir şey değil. Günde yüz kere devam edene manevi perdeler açılır. Manevi perdeler açılır ne demek? Keşfi açılır. Yani hakikatleri görmeye başlar. Aman hoca efendi açılmasın ya, ben şimdi böyle perdenin ön tarafına razıyım. Ben aldanmış adamım, aldanmayı seviyorum, aldanmaya da devam etmek istiyorum. Perdenin arkasında ne var? Bana ne ya? Milletin çoğu bu kafadadır, onun için düz yolda yolunu şaşırıyor. Niye sana bu kitli şeylerin, bu kapalı hakikatlerin açılmasını istemiyorsun? Gerçeği görmek istemiyorsun? O kişiye, günde yüz kere okumaya, okuyabilene, allah Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır. Nuragarg olursun be. Bir salatı on salat olursa zaten yüz kere de Allah'tan bin rahmet alırsın bir defa. Otomatik. Bu hadis say hadise sabittir. Bire ondan. Evet. Ondan sonrası da var. Her kim bu sıgayı yani bu Fatih sıgası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitli kapıları açma vasfıyla ona yapılan salavat sıgasını. Perşembe veya Cuma ya da Pazartesi gecesi, yani efendim, o zaman çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece de olabiliyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan da gece olabiliyor, bu daha kuvvetlidir. Pazartesi gecesi olabiliyor, yani pazarı Pazartesi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olmak açabıyla e, Cuma gecesinden sonra en faziletli gece Pazartesi gecesi. Bin defa okursa Her her demiyor Her perşembe demiyor yani Her cuma her pazartesi demiyor bir, bir defa Bir hafta yaptın kaç defa bin defa Böyle eğer huzur üzere okuyabilirse Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem Uyanık halde buluşur Uyanık halde ne demek Yaka zaten demek ya zaten demek rüyada değil alenen efendimizi görmeden ölmez e nasıl görüşürler onu bilmem görüşenlere sormak lazım ama şartları var 47. sayfede bunlar sayılıyor denemesi bedava 4 dekat namaz kılınacak ama şimdi bunun gustu çok güzel alınmalı ya Resulullah Efendimizle görüşmek nasip olması için insan biraz hazırlıklı olmalı Gustu sünnet üzere almalı bir defa yani abdest de olur ama Taze abdest almalı ama kuş dedilse çok daha güzel olur. Ondan sonra namaza huzur üzere durunmalı. Seslerden, gürültülerden uzak bir yerde bulunmalı. Bulunan yerde resim, mesim, heykel bu gibi şeyler sakın kesinlikle olmamalı. Melek girmez, rahmet girmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyet teşrif etmez ya. Böyle bir yerde olmalı. Birinci rekatta ne okuyun? Fatiha'dan sonra üç kere... Kadir Suresi, yani İnna Hazar'ın ne okuyor? İkinci rekatta, Fatihadan sonra yine ne okuyor? Üç kere, Zilzal Suresi, yani İda Zülzil e okuyor. Üçüncü rekatta, Fatihadan sonra ne okuyor? Kafirun, Kula'yı Kafirun Suresi. Dördüncü rekatta ne okuyor? Üçer kere muavvizeten, ne demek? Üç kere Kula'yıdu Rabbil Felak, üç kere Kula'yıdu Rabbil Nas okuyor. Felak ve Nas sureleri kıraat edilmelidir. Tabii ki gece kılındığı için iki rekatta selam vermek sünnettir. Salatü'l-leil mesna mesna. Gece nafileleri iki ikidir. İkinci rekatta oturuluyor. İşte cehayyat, salli barik, Rabbena dualar, selam veriliyor. Hiç arada dünya kelamı konuşmadan. Hemen ikinci iki rekata kalkılıyor. Bu şekilde biliyorsunuz. Sübhaneke gele başlanıp, Eûzü Besmele ile Fatiha-ı sonra, Arada besmele çekilmeden, Sureye geçiliyor. Surelerin arasında da besmele çekilmiyor namazda. Bu salavat, ondan sonra, Bu dört dekat namaz bittikten sonra, Bin kere bu salavat okunulmaya başlanıyor ama, Bu esnada ut yakılmalıdır diyor. Yani ut ağacı vardır. Mekke'de falan, Medine'de görürsünüz böyle odunlar, Siz de dersin kokucularda falan, Bu odunların da ne işi var? Odun olur mu ya? Onda öyle kıymetli yağı var onun öyle güzel hakiki ut olsa ondan sonra güzel bir, ya bir kömürle ya da elektriklisi de var. Ut yakılırsa e, o çok güzel bir koku verir. Cennetten Adem Aleyhisselam indi ut. Onun için Hindistan bölgesinde bulunur. Adem Aleyhisselam Hindistan'a indirildi. Ve Adem'i unzileme vel asa ve vel bi böyle sayar. Adem Aleyhisselam cennetten inenlerin başında Ud ağacı gelir. Öd ağacı diyorlar şimdi. Tabi de Arapçası uddur. Buhur yani diyoruz. Ama önüne gelen buhur da yakılmamalı. Bazısı çok yani rahatsız edici, kötü kokuludur. Böyle ucuz ucuz kokular çok efendim tazime uygun değildir. Hakiki ud ağacı bulunsa iyi olur. O yakılırsa efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaka zaten. Yani uyanık halde Görüşmek nasip olur diyor. İsteyen bunu deneyebilir diyor. Ya e burada tabi çok ihlas lazım, kuvvetli rabıta lazım, vesveselerden kalbi arındırmak lazım, tam bir irtibat ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmak lazım. Bu olmayacak iş değil, isteyen bunu deneyebilir diyor. Bu zamanda da böyle insanlar vardır. Rasulullah aleyhisselam uyanırken uyanıkken ya gazeten alenen aşikare görüşenler vardır. Bu yoktur demenin lüzumu yoktur. Beyda lem tura hilal feselim, yunasin <gülüyor> rahubil abzari. Sen hilali görmediysen gözleriyle görenleri sözünü kabul et. Herkes göremeyebilir hilal çünkü ilk doğduğu gecede zaten çok az durur, vurur kaçar. O anda da tabi onun havanın açık olması lazım, senin gözünün keskin olması lazım, bir de görülebilecek yerde durman lazım. <gülüyor> sen, sen o bir tarafta doğuyorsan, öbür tarafa bakarsan nasıl göreceğin Zaten hemen de kaybolur. E şimdi görenler olmuşsa, sen görmediysen gözleriyle görenleri kabul et diyor. İnkar etme, itiraz etme, kovulursun. Mahrum olursun. Çünkü bu zatlar bunları tecrübe ettiler, denediler. Kainat Efendisi ile sallallahu aleyhi ve sellem açıkça görüştüler. E şimdi de bir insan buna heveslense ne zarar eder? Bu salavatı bin defa okusan ne kaybeder? Çok kazanır. Bunun çok faziletleri var. Mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiklerinde Muhammed el-Bekri hazretlerine buyurdular ki bu salavatı bir kere dahi okuyan kişi cehenneme girmez. Hadi bakalım şimdi. Ne diyeceksin? Bu büyük kutup, Muhammed el Bekri kutsesin e buyurmuştur ki ömründe bir kere bu solahı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalası. Bak ne iddialı konuşuyor. Nerede bulayım da nerede yakalayayım ya? Onu orada kim tanıyacak kim görecek kim bulacak? E sen itikatlı olursan. Sağlam inançla bu salavatı devam edersen Allahü Teala seni bu zatla görüştürür. Zaten cehenneme girmesi mukadder olana bu salavatı okumak nasip olmaz. Şimdi bu kadar adam dinliyor. Kaç kişiye nasip olur acaba? Allah bilir. Ben ne bileyim? Eceli takdiri ne bileyim? Rabbimin takdirleri var, hesapları var. Rabbimin ezeli malumatı var. Şu anda olanlar onun bildiklerine göre oluyor. Onu bilmediği bir şey yok. Onun için ben size duyuruyorum. Kitle işleriniz açılmak istiy istiyorsanız, düğümleriniz çözülsün istiyorsanız, efendim, üzerinize nurlar saçılsın istiyorsanız mesela, kalp gözünüzün perdeleri açılsın istiyorsanız, Muhammed Mustafa aleyhissalallahu aleyhi ve sellem, yaka zaten ayık uyanık görüşmek istiyorsanız, ya, bu çok önemli bir şey. Bu salavat-ı şedifi, devam edin. E insan günde bir kere bile okuyamıyor. Sabah namazından sonra bir kere okusan çeyrek dakika tutmaz ya. Ondan sonra da bu salivat şerifeyi çok faziletlercik edilmiştir başka kitaplarda. Onları burada yazamadım. Yani bu salivat şerifenin faziletleri hakkında da müstakil kitap var. Dolu rivayet var, dolu fazilet var. İnsan ölmeden evvel bunlardan istifade etmeli. Bir şeyler yapmalı. Resulullah ile aleyh sallallahu aleyhi ve sellem irtibat kurmalı. Ruhani irtibatları, rabıtaları sağlam yapmalı. Ondan şefaat istemeye yüzü olmalı. Onu sevdiğini ispat etmeli. Men ehabbeşeyen ekte razikra'u. Kim bir şey severse ondan çok bahseder. Seven sevdiğini unutmaz, hatırlar zikreder. Sen Resulullah'ı ne kadar seveceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelki derslerde söylediğimiz üzere canından çok seveceksin. E, Canına ne kadar hatırlıyorsun? Hiç unuttuğun yok ki. Peki Resulullah'ı ne kadar hatırlıyorsun Sallallahu Aleyhi ve Sellem? E hatırladığın yok ki. Salavat okurken bile hatırladığın yok ya. Namazın sonunda bir salli barik okuyorsun. Ağzını, gözünü kırıyorsun. Patır kütür. Ne okuduğundan da haber yok. Barik okudun mu, salli okumadın mı? Bir de bak gözün selam vermişsin. Ha ne zaman bitti ya? Kuş gibi gitti. E es Esselamu aleyke eyü'n-nebiyü her namazda, birinci oturuşta olsun, Kade-i Ula'da, Kade Hireli, ne okuyoruz? Teşebbüt okuyoruz. Ettehiyat okuyoruz. Oradaki kime selam veriyoruz? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyerek? Ona selam olsun diyerek değil, Esselamu Aleyke, sana selam olsun. Eyühennebi, ey yühen ey Allah'ın peygamberi, rahmetullahi, Allah'ın rahmetleri de senin üzerine yağsın. Ve berekatü Allah'ın bereketleri de senin üzerine olsun. Her namazda bunu diyoruz. Kaç defa orada rabıtayı kurabiliyoruz? i̇mam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de ne buyurur? Esselamu aleyke ey yühen nebi derken, iki gözünün arasında, iki kaşının arasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetini istihzar etmelidir. Hazır bulundurmalıdır, yani rabıta üzere okumalıdır diyor. Esselamu Aleyke'yi eğer gafil olarak geçer de Rasulullah sana selam olsun diyorsun. Sana ne demektir? Yanında olan kişiye denir sana diye. Uzakta olana sana denir mi? Denmez. Allah-u Teala bize Habibine nasıl selam verdiriyor? Ona selam olsun diye değil. Sana selam olsun diye verdi. Aleyke. Arapçayı en ufak azıcık Arapça bilen kesen demek bilir. Aleyke senin üzerine ne demek? Sana olsun. Peki Resulullah madem bizi görmüyor haşa madem bize şahit değil haşa yani aleyke senden üzerine olsun delir mi bunun ne manası var? Adama deli derler ya. Çünkü Allah Teala ne buyurdu biz seni şahit olarak gönderdik. O zaman onun ruhaniyeti hepimiz namaz kılarken yanımızda hazırdır. Aleyke diyen adam efendim ben tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tam nasıl hatırlayacağım? E o zaman yeşil kubbeyi hatırlarsın. E, Muvace-i şerifede ziyaret ederken tam selam verdiğin noktayı yakalarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlamana vesile olan bir noktada irtibat sağlarsın. İşte es selamu aleyke, sana selam olsun. E, biz bunu derken bile bir defa Resulullah'ı hatırladığımız yok ya. Allah'ın dostları orayı kafil geçtikleri zaman iade ederlerdi, yeniden geri alırlardı. Ama biz ne kadar geri alacağız biz, ne kadar geri alsak bir daha okurken yine geçti. O irtibatı sağlamak kalp işidir. Bunu önceden hazırlayacaksın ki, önceden tasavvufta ne vardır? Resulullah rabıtası vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen o rabıtanın usulünü bilmezsen, sen o rabıtayla Resulullah bağlanmazsan, namazın dışında alıştırmazsan, hani antrenman diyorlar ya, namazın dışında bunu yapmazsan, namazda sen bunu esselamu aleyk ederken, kemin edebilir misin, tahsil edebilir misin, kazanabilir misin? Nerede? Namazın dışında alıştıracaksın, alıştıracaksın, alıştıracaksın bu rabıtaya da namazın içinde de esselamu aleykederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tam gözünün önünde canlandıracaksın. Yoksa vay anasını rabıta yapamadan geçti, e dön geri. Ne kadar dön geri, namazı bitiremesin kıyamete kadar kılarsın. Çünkü kurulu düzenin yok. Kalbi ayarlamamışsın. Bu sevgi nasıl sevgidir? Nasıl bir hatırlamadır ki? Senin hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve katlatmıyor, hem de sevgi iddia ediyorsun. Bu yalan oluyor. Allah yalancılıktan, sahtekarlıktan muhafaza eylesin. Onun için 46. sayfede, Salavat-ı Şerife kitabında 46. sayfede Salatü'l-Fatih Sıhhası, bu çok büyük sıgadır. Ne kadar kilidiniz varsa Allah'ın açılır. E şimdi ne okuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve okumanın faziletlerini okuyoruz. Bu, bu beyanda dördüncü maddede ne dedik? Sahibinin dünya ve ahiret hayırlı muratlarının yerine gelmesine vesile olacağı birçok hadis-i şerifte beyan edilmiştir dedik. E buna göre sadece Allahu salli ve Muhammed de olur ama biraz tabi sellim katarsa daha iyi olur. Çünkü allah Teala ve sellim-u teslima selam Salattan sonra selam vermeyi de emrediyor. Selim katsın. Barik katarsa o nurun ala nur olur barik. Allahu salli lahum barik okuyoruz işte namazda bile o barik söyleniyor. Onun için bereket istemek çok önemlidir. Sana da büyük bereketler ulaşır. Sen Resulullah adına bereket istersen sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tabii ki ehlibeyt beyti sahibi katarsan e çok iyi olur. Çünkü Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytimi benden ayırmayın, hane halkımı, Ali abayı benden ayırmayın, bana salat ederken ehli beytimi de unutmayın sallallahu aleyhi ve sellem. E ne diyorsun Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek? Mesela bu salatın sonunda ne var? Ve Ali, ve ashabihi var. E sahabeye de salatü selam edilirse bu çok güzel olur. Bütün sahabe-i kiramın bizde büyük hakları var. Onlar olmasa bu din bize ulaşmazdı. Biz şimdi cahil kalırdık, kör kalırdık. E dolayısıyla salivet-i şerife dünya ahiret, hayırlı muratları kazandırır. Bunu tazmin etmiştir, üstlenmiştir. velakin insan şuurlu olursa, huzurlu olursa ağzından çıkanı kulağı duyarsa, yani kalbe inerse e bir de sünnetine, edebine uygun şekilde, meşayih-i kiramdan, evliyaullah'tan gelen şekilde, rivayetlere uygun davranırsa, cahilliğin lüzumu yok, biz bu dünyaya bunları öğrenip amel etmeye geldik. allah Teala bizi öyle emrediyor. Resulullah öyle buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, اذا salleytum aleyye feahsinû, fe inne salâtekum me'ruudatun aleyye, bana salat okurken güzel okuyun, ne demek? Güzel sigeler kurun. Onun için bütün meşayih böyle güzel güzel sığheler tertip ettiler bu salavat-ı şerifeler hakkında. Ne salavatları var? Abdülkazir Geylani Hazretleri'nin ne salavatları var? muhittin Arabi Hazretleri'nin ne salavatları var? Şahin Akşimendi Hazretleri'nin ne salavatları var? Mevlana Galit Hazretleri'nin hep meşayihimiz bu salavat-ı şerifeleri tertip ettiler. Bunlarda çok büyük faziletler var. Çünkü Resulullah öyle emretti. Güzel salavatlar bana sunun. Çünkü salavatlarınız bana arz ediliyor. Ben görüyorum, ben duyuyorum. Onun için çok müjdeler verdi onlara. O salavatlarla meşgul olanlara. Bunlar bize kitaplardan nakledildi. Bakalım işte ömrümüz yettiği kadar daha size neler derleyip yazıp da sunmaya çalışacağız ama siz de amel edin. Amel edelim. Fezkurullaha <feyd> yelallahu yuflihun. Hud alel ümmetine buyurduğu gibi biz de bu Emirden faydalanalım. Allah'ın nimetlerini iyi düşünün, hatırlayın. Ta ki felaha erişesiniz. Fahru Razi Hazretleri ne buyuruyor Oran tefsirinde? Buyuruyor ki iyi düşünün demek, yakışır şekilde amel edin demektir. Çünkü sade düşünmekle kimse felah bulmamıştır. Kurtuluş için amel şarttır. Allah'ın nimetlerinin en büyüğü Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nimetlerini düşünün. Ya tefekkeru fi ala'i llah ve Allah hakkında düşünce yapmayın çünkü Allah şekilden münezzehtir bir şekil vermeye kalkan kafir olur. Allah hakkında tefekkür onun nimetleri düşünülecek, ayetleri düşünülecek. O zaman madem Allahu Teala dünya gözüyle görülmüyor ve madem Allahu Teala bizim idrakimizden gözümüzün ulaşmasından, aklımızın ona bir keyfiyet İsnad etmesine münezzehtir, müteali'dir, yücedir. O zaman bu düşünceyi, tefekkürü ve tezekkürü nereye çevireceğiz? Nimetlerine. Peki nimetlerin en büyük kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman benim nimetlerimi düşünün. Allah'ın nimetlerini düşünün ne demek? İşte ona layık amel edin. Salavat ı şerife getirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük iyilik olduğunu size düşünün. Rahmetellikle aleminin hakkını ödemekle meşgul olun. Niye Tuğba'l-i beni görene müjde olsun buyurdu? Ya ni en nazaru iley bana bakmak ibadettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E çünkü sen Allah Teala'yı göremezsin ama Allah Teala'yı gören göz var Muhammed Mustafa'nın gözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah Teala'yı gören gözleri görüyorsun. E ben göremedim. E göremeyenler hülyeme baksın diyor. Şemail-i Şerifeme baksın diyor. Men rahiyyeti ibademe mutife kendim arani. Benim şemailimi yazın. Yukarı bir yere asın ona nazar edin. Sevgiyle, muhabbetle bakın. Gönlünüzü kalbinizi ona takın. Kim o şemail'e bakarsa aynı beni görmüş ve ziyaret etmiş gibidir diyor. Resulullah'ın resmi yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hilyeleri yazılmış, şemail'leri yazılmış. Niye Osmanlı buna bu kadar değer vermiş? Hilye şemail bulunmayan ev yok. Osmanlı zamanında. Bunların manası nedir? Bunlar hep sevgiden kaynaklanıyor. Onun için Allah'ın nimetlerini düşünelim. En büyük nimetinin sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilelim. O nimetin hakkını ödemekle meşgul olmak üzere, hem de kendi dünya ahiret işlerimizi gördürmek niyetiyle, salavat-ı ile meşgul olalım. Şimdi, beşinci maddede ne geliyor? Salavat-ı şerifenin faydaları bahsinde, Allahu u Teala'nın bizler üzerinde bulunan dünya ve ahirete müteallik, Hadsiz ve acsiz, sayısız, sonsuz, sınırsız nimetleri var. Bu nimetlerin bize ulaşmasının yegane sebebi müsebbibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. O zaman onun bizim üzerimizde hakkı çok büyüktür. E bu hakkı ödemek için ne yapmak lazım. Her nefes alıp verdikçe ona salavat-ı şerif okumaktan gafil olmamak gerektir. Nimeti düşüneceksin. Nimet sahabinin kıymetini bileceksin. ya. Çünkü o, onun ne büyük nimet olduğunu bilmek, salvat çerbe getirmek Allah-u Teala'ya tazimdir. allah Teala öyle buyuruyor. Benim sevgilime salat okuyun, ben sizden razı olurum. Ona bir kere salat okuyana ben on defa salat okurum. Sen burada Resulullah'a salat okuyorsun, öte yandan Allah sana salat okuyor. Allah'ın okuduğu salat... Reddedilir mi? Zaten kabul edecek, reddedecek merci odur. Kendisi sana rahmet yağdıracağını söz veriyor. Daha bunun şüphesi kaldı mı? Acabası kaldı mı? Onun için bütün amellerimiz sakattır. Salavat-ı şerife garantilidir. Edimiz salate alen Muhammedin fe kabuluha hatmen bidûni tereddüdin a'maluna beynel kabuli ve raddiha illa salate Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i de Muhammed İbni Zekeriyel Bukhari Hazretleri vardı. Birkaç sene evvel vefat etti. Çok büyük veliydi. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kendisini çok severdi, daim ziyaret ederdi. O da üstadımıza çok tazim ederdi. Hatta üstadımızdan da manevi yolda tasavvufta, derslerin ilerlemesi için talepte de bulundu. Fakat kendisi Üstadımız Hazretleri siz e, mertebelere erişmişsiniz. Ee, yeniden bir intisaba hacet yoktur diye onun e, halini e, tahsim buyurdu şimdi bu mübarek zatın beytidir bu tekkesinde bu asılıydı yazılıydı ona öyle haller olurdu böyle beyitler Allah Teala ona ilham ederdi çok da büyük alim idi ne buyuruyor tabi hadis şeriflerden yola çıkarak bunu buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salat okumayı sürekli daim kıl çünkü salavatın kabulü tereddütsüzdür, kesindir. Bütün haberlerimiz kabul mü olacak, ret mi olacak diye çalkantıdadır, şüphededir. Ancak salavat-ı şüphesi yoktur. Şimdi namaz kıldın, kabul oldu mu, olunmadı mı? Garantisi yok. Oruç tuttun, kabul müsün müdür değil misin? Belli değil. Hacca gittin, bir insan benim haccım kabul oldu diye yemin edemez. Bir insan benim ömrüm makbuldür, mebrurdur diye yemin edemez. Yemin ederse en aleyindendir, avanaklındandır, cahilliğindendir. Allah indinde kimsenin amelinin kabul olup olmadığına dair bir garantisi yoktur. Hep beynel kafı varoca, korku ile ümit arasında. Ya Rabbi benim bu amelim senin şanına layık değildir. Hatta red olunmaktır ama sen Fazl-ı kabul etmeye layıksın şeklinde. Ya Rabbi sen bizim ehliyetimize göre bize muamele yapma. Sen kendi ehliyetine göre yani neye layıksan onu yap bize. Bize layık olanı yapma bize. Bu şekilde düşünce lazımdır. Her amelimiz hakkında böyle dua etmemiz lazımdır. Ancak bir müstesnası vardır. O nedir? Salevat şerifi. Salevat şerifi okuyan bir insan diyor. Gösteriş için bile okusa... Gösteriş. İşittirmek için başkaları duysun, vay adam da ne zikir yapıyor, ne salavat okuyor. Ama peygamber aşağıdır, hiç Resulullah'ı unutmuyor gibi. Gösteriş için bile okusa diyor, salavatı kabuldür. Neden? Çünkü salavat Resulullah'a yapılan bir duadır. Allahü Teala orada dua yapanın riyamı yapıyor, ihlaslı mıdır ona bakmıyor. Haline, ameline bakmıyor. Efendim, bozuk amelleri mi var, çok günahları mı var? Onlara bakmıyor ya. Benim peygamberime yapıldığı için bu dua, peygamber makinesi duayı yüzde yüz kabuldür. Onun için bütün amellerimiz şübelidir, bir tek salavatımız kesindir. E şimdi böyle bir amel İslam'da bir tektir, tek. Başka her amelde sıkıntı var ve şüphe var. Onun için madem garantili bir amel bulduk, bunu hiç bırakmayalım. Devamlı bununla meşgul olalım ki allah Teala'ya karşı da vesilemiz olsun aracımız olsun hastamız olsun yüzümüz olsun ya altıncısı, salavat-ı şerife iç âlemini nurlandırmak insanın himmetini yüce tutmak hususunda çok müessirdir. İmam Şenusi ve Şeyh Zerruq gibi evliya Allah'ın reislerinden buzatlar. Onlar diyorlar ki bir insan şeyh bulamazsa yani mürşit bulmak gerektir. Mürşit lazımdır. Mürşitsiz olmaz. Ya, yoksa insan yolda kalır. Çarpılır. yolunu şaşırır. Dağların başında. Efendim, eşkıyaya soyulur yani. Nefis şeytan onu didik didik eder. Mürşit bulan şeyh-i mürebbi ruhunu terbiye edecek bir şeyh efendiye intisap edenin hali başka olur. Ve lakin bir insan şeyh bulamazsa, mürşit bulamazsa, öyle ya öyle bölgeler var, öyle yerler var, şu anda ulaşımlar çok arttı ama yine de dünyanın her tarafında da bol miktarda bir şeyh vardır diyecek durumumuz yoktur. Allah Teala hakiki mürşitlerin sayısını artırsın, himmetlerini, feyizlerini, bereketlerini üzerimize yağdırsın ama bulamayanların da hali malumdur, onların da halini unutmamak lazımdır, bulanlar kıymet bilsin, nimet bilsin, hamdesin. Onların sözünü dinlesinler. Bulamayanlar için salavat-ı şerife tasavvufta şeyh-i mürebbi makamına kaimdir. Yani ne demek? Sırf salavatla meşgul olsa, devamlı salavat ile amel etse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti direkt ona efendim ulaşır ve onu da tehlikelerden helak olmaktan, yolunu kaybetmekten, efendim Allahü Allahu Teala'ya ulaşamamaktan kurtarır. Ama mürşit bulunsa çok daha iyi olur. Çünkü neden? Mürşit bulursan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aracılığı daha etkili olur. Çünkü senin mürşidinin Resulullah ile arası çok iyidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yaka zaten uyanık vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görecek makamdadır. Öyle bir mürşidi aracı yaparsa insan tabii ki bu aracılarla yapılan iş daha çabuk görülür. Aracısız direkt İş yapayım diyen insan bayağı zora düşer. Ama oldu ki şey bulamadı. Bu insan da Salavati Şerife'ye bu niyetle devam ederse de o zaman da mürşitsiz kalmış olmaz, mahrum olmaz. Salavati Şerife onu irşad eder. Yedincisi, Salavati şerife ye devam etmen senin kötü huylarını yakar. insanda çok kötü huylar vardır. Hepimizde ne kötü ahlak vardır Kıskançlık vardır, haset vardır, kin vardır, nefret vardır Hepimizde çok kötü huylar Bu kötü huylar arınması için Salavat-ı devam etmek lazım Sahibine nuraniyet kazandırır İnsana bir nur verir Ruhaniyeti kuvvetlendirir insanın manevi tarafını güçlendirir Ve bir hararet bırakır Yani manevi bir sıcaklık Bir aşk ateşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sevgisinin sıcaklığı hissedilir Ve şahade edilecek dereceye varır bu itibarla bizler nefsin eline düşmüşüz. Nefsin eline düşmüşüz bizler. Efendim, ruhaniyetimiz zayıf düşmüş, kötü huylarımız ağır basmış, nuraniyetimiz kaybolmuş, suratlarımız kararmış, meymenetimiz azalmış bir durumda iken, mübarek Rabbi'i ulevvela yetişti. Rahmetül alemin Muhammed Mustafa a sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti. Şu anda salivat şerifeleriyle meşgul olarak büyük feyizlere ve bereketlere nail olmamız kesindir. Kesindir ya. İnşallah önümüzdeki hafta da bu husustaki fevaide faydalere devam edeceğiz. Burada yedi faydede delâli hayratta özellikle zikredilen faydaları anlattık. Bir daha derste İbni Ferhun el-Kurtubi Hazretleri'nde... Nakledilen 10 fayda var. Onu anlatacağız. Ondan sonra efendim Hada'yı Kulem var. Salatü vesselam Aleyhine bin Muhtar eserden 5. Ee, hadika var. Orada 42 fayda açıklamış. Onları anlatacağız. İnşallah kazanmak isteyenler Kainatın Efendisi ile buluşmak, görüşmek isteyenler Sallallahu aleyhi ve sellem Ölürken ruhu Resulillah teşrif etsin. İmanda sebat versin. Yahudi Hristiyanların durumuna düşmekten, imansız ölmekten korusun, muhafaza etsin isteyenler. Kabre inerlerken, ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etsin, temessül etsin, tecessüd etsin, gelsin, kabrine seni indirsin, mübarek eliyle, mezarına koysun, münkernekine cevapta telkin buyursun sallallahu aleyhi ve sellem. İsteyenler, dertliler, meraklılar, ölüm anını düşünenler. Kabire indikleri günü düşünenler, o kabirdeki ilk geceyi düşünenler, korkanlar, ahireti hesaba katanlar, ahireti sırtlarının arkasına atmayanlar, itmeyenler, ahireti önemseyenler, en büyük dertleri iman selametiyle Allah'a kavuşmak ve buluşmak sallallahu aleyhi ve sellem olanlar, biz dertlilere hitap ediyoruz. Biz derman arayanlara çare öğretiyoruz. Allah hepimizi o dertlere derman halk eden Rabbimiz bütün dertlerimize, maddi, manevi sıkıntılarımıza dermanlar halk eylesin. Biz sizin iyiliğinizi istiyoruz. Allah Teala da bizim hakkımızda iyilikler takdir eylesin. Biz size duyuruyoruz. Onun için 46. sayfadaki solevatı unutmuyoruz. Daha ne kadar solevati şerife var. Evet bunların hepsinden istifade edilecek İnşallah Fatih sıgasını bu hafta öğretmiş olduk Allah Teala nasip ederse diğer sıygeleri de öğreteceğiz ancak bir sıygı daha var ki onu her cuma gecesi birer kere en azından okuyoruz o sıygıda hangisidir efendim diyoruz o da 64. sayfededir bu ikisini unutmamanız için zaten ne diyoruz 46 ters çevir ne oldu 64 oldu. 46'nın tersi 64. Bu da Ali'ül Kadir sıygasıdır. Çok büyük sıygadır. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi, el habibil alil kadril azimil ve ala ve sahbihi ve sellim. İmam Suyut Hazretleri'nin beyanına göre her cuma gecesi bir kerede okumaya bu salatı devam edeni kabrinde ancak Resulullah lehtine yerleştirir sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisi diyor. Vefat ederken temsil eder. Yanına gelir, görünür, ona iman kelimesi telkin eder ve kabrini de Resulullah indirir. Ey Resulullah'ın eliyle mezarına inen adam tabii ki kabir azabı görmez. Seyyid Ahmet Tahlan Hazretleri Salavat mecmuasında buna çok geniş yer vermiştir. Efendim, Allah dostlarının birçoğunun bahsettiği faziletli salavat sıgelerinden biri de bu Aliül Kadir sığasıdır. Bu da 64. saat. Ne kadar kısa, ne kadar kolay. Bunları insanı hemen ezberleyin ya. Ezberlemese de kitaba bakar, birkaç zaman okursa ezberinde kalır. Her kim Cuma gecesi buna bir kere devam etse bile, ölüm anında ve mezara girerken, onun ruhuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek ruhunun timsali inkişaf eder. Açıkça görünür ve o kişi, kendisini lahte indirenin ancak Resulullah olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem görür. Evet. Onun için bu büyük fazilete ve kıymetli hayra ulaşmak için insan bu salavat-ı şerifi efendim her gece 10 kere devam etse, cuma gecesi 100 kere devam etse çok kesin olur demişlerdir. Ama İmam-ı Şuyuti Hazretleri'nin beyanı bu noktada bizim için yeterlidir. Buyuruyor ki her cuma gecesi bir kere de olsa biz onun için Efendim Perşembe Cuma'yı bağlayan gece, cemaatten okuyoruz. Cemaatten ben okuyorum, onlar tekrar ediyorlar. Böyle bir şey amelimiz başladı. Ama her insana bu nasip olmayacağı için insan ne yapabilir? Efendim, hem Cuma geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği gecedir, parlak gecedir, buyurduğu gecedir, e, Salavat cüreti'yi çoğaltma emrettiği gecedir. Cuma geceleri insan ne olacak? Yüz kere okusa ne olacak? On kere okusa hiçbir şey değil ya. Hele bir kere okuyamayan acizdir ya. Acizdir Allah'ı acizlikten kurtarsın. İnsan sevgilisini unutur mu ya? Muhammed Mustafa Az mu sallallahu aleyhi ve sellem? O bizim için ağladı sızladı yataklara girmedi bizim kurtuluşumuz için. Bu kadar salavatlar hep yine bizim dünya ahiret saadetimiz yine ona salavat okumamıza bağlı ya. Onun için bu da 64. sayfededir. Her cuma gecesi bir kere en azından en azından. Ama insan her gece 10 kere okusa ne güzel olur. Efendim cuma gecesi 100 kere okusa o ne büyük iş olur ya o. Ama hiç değilse bir kere de okumayı ihmal etmeyelim. Yoksa bizim ölümden korkumuz yok mu? Vallahi ölümden korkumuz yok da gavur olmaktan, gavur ölmekten, kötü ölmekten korkumuz çok. Yoksa korkun necele faydası yok zaten öleceğiz ama bizi korkutan neresidir? Ya imansız ölürsek ya son nefeste Hüsnü Hatim'e kavuşamazsak. Allah muhafaza suyu katilmeye tutulursak, ya kelime-i şehadet okuyamazsak, yazık ne bu çok kötü bir şey. Onun için hadis-i şerifte buyruluyor, ölen kişinin komaya girdiği anda son nefeslerinde dünyadan perdesi kapandığı anda sağına soluna iki şeytan gelir. Biri anasının kılığında biri babasının kılığında biri der ki bak ben senden önce öldüm nerelerde neler var gördüm. Yahudi olarak gölürsen kurtulursun. Çabuk Yahudi ol bak yoksa kötü olursun der. Öbürü de ben de senden önce gittim, gördüm, baktım. Sen şimdi ölmek üzeresin. Hristiyan olarak gölürsen kurtarırsın. İki şeytan da insanı böyle gavur etmeye uğraşır. Bir de anasının babasının kılığına girerler. İnsan da onlara şaşırabilir, aldanabilir. Ya bunlar beni çok severler. Ben de benimle çok ilgilenirlerdi dünyada. E şimdi de bunlar yalan söylemez zanneder. Allah muhafaza etsin, şeytan çoklarının imanını son nefeste alır, insanın boğazları kuruduğu zaman, o hararet yaptığı zaman, ırmak akıtsan yetmediği zaman da, tabii ki su bile veremediğin, sadece pamukla dudaklarını ıslattığın dönemde, işte o anda şeytanın cirit attığı noktadır o, İmanını adamın almak için, bir bardak su elinde gelir, bana secde et dökeyim boğazından aşağı der adam zaten yanında duranlara laf anlatamıyor ki komada o taraftan görüşmüyor bu taraftan kanal kapandı öbür tarafa kanal açıldı. Bu sefer ya Allah'ın dostları onu kovarlar kovmaya muvaffak olurlar bazıları sola tükürür ölmeden even sola tükürdükleri çok rivade edilmiş. şeytanı kovarlar. Ya, ama şeytan neler sen beni kovuyorsun ama işte bu. Sıkıntılı anda nicelerinin imanını bir bardak suya satın aldım. Çünkü adam zaten sakatsa, Allah peygamber derdinde değilse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını ödemekle meşgul olmadıysa, Resulullah doğdu diye sevinmiyorsa, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük nimet ve minnet olduğunu bilmiyorsa, Kâhine Efendisi ona yetişir mi? Ölürken onu kurtarır mı? Allah onun imanını, Başlar mı? Onun için, iste Aidu Allah, yüsebi Jalla al-Din'a amenu bil Qauli Thabiti fil Hayat al-Dunya ve fil Akhirah, ve yüzlül Allahu al-Zalimin ve ifgal ma yasha. Sadek Allah azim bu çok büyük bir attır. Allah Teala, dünya hayatında da, ölürken de kabirde de, mahşerde de, ahirette de, mümin kullarını kavli sabit olan en köklü söz, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, ve eşhedü en La ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, bu kelime-i ve bu kelime-i en sabit, en köklü, en sağlam söz budur. İşte iman edenler Allah ölürken de, kabirde de, mahşerde de bu sözle sabit kılar, Ayaklarını kaydırmaz, kalplerini kaydırmaz, kalplerini öldürmez, iman nurlarını söndürmez, dillerini batıla döndürmez. Allah onları bu kelimeyle ölmeye muvaffak eder. Çünkü ne yaptılar onlar? İman ettiler. Sonra hiç şüphe etmediler. Acaba demediler. Bu hocaların dediği doğru mu, şöyle mi, böyle mi, ne çıkar ne çıkmaz demediler. İnne bel mü'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihî. <gülüyor> mümin ki be derler ancak o kişilerdir ki müminler Allah'a ve Resulüne tam inanıp sonra şüphe etmemiştirler. Zerre kadar şüphe etmezler. Onların imanı sabittir. Onun için Allah da onlara son nefeste de Resulünü gönderir. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, beni canından çok sevmeyenin imanı kamil değildir. Hadis-i şerifini kaç haftadır okuduk. le i i Sizin biriniz asla doğru inanmış olamaz. Asla kamil mümin olamaz. Hatta kun habbelin Canından bile ben ileri geleceğim. E sen canından çok sevdiğin zatı nasıl salavattan unudursun? Nasıl onu anmazsın? Nasıl onu Allah Teala'dan onun hakkında fevkalade yüksek dereceler, vesile makamları istemezsin ya? Onun için bu iş iman işidir. Bu Resulullah'a sevgi işidir. Sallallahu aleyhi ve sellem, sevgi imandan gelir. Allah'tan sonra Resulullah'ın sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem ağır basmalıdır, gönlü doldurmalıdır, bütün sevgilerden ileri geçmelidir. Bunun da alameti seven sevdiğini çok anar, seven sevdiğine itaat eder, sünnetine iktiba eder, yolunu izler, onu unutmaz, ona rabıta eder, onu tasavvur eder, onu tekayyül eder. E böylece de sabit imanı son nefesine kadar götürdüğünde... Allah Teala da Habibini sallallahu aleyhi ve sellem son nefeste hazır eder. Ve sana o gelip kelime-i tevhidi telkin eder. Zaten onun geldiği yerde şeytan durabilir mi? Duramaz. Şeytan gelip anan baban kılığına girip seni imandan çıkartma tehlikeleri ortadan kalkar. Resulullah teşrif edince sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne kalır? Şeytana meydan kalmaz. Bundan dolayıdır ki biz size tutunacağınız sağlam kulpu gösteriyoruz. Bu en bozuk zamanda fitne-fesat içerisinde, yani tutunacağımız bir dalımız, en ümitli amelimiz, salavat-ı şerifedir. Allahu salli ala Seyyidine Muhammed ve ala alihi sahibine sellim. Maddi manevi dertlerimize çaredir. Bu hususta önümüzdeki dersleri de takip edin. Daha ne? Taze ilimler duyacaksınız inşallah neyi unutmuyoruz? 46. sayfada Fatih sıkgası. Bütün maddi manevi sıkıntılarımızın düğümlerimizin açılması için 64. sayfada neyi unutmuyoruz? Aliül Kader sıkgası. Yani cuma gecesinde bir kere de olsa okumaya başlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymetinin o yüce kadri kıymete sahip olduğu, o Allah'ın sevgilisi olduğu, Allah indinde cahının makamının azim olduğuna dair bu salavat çok büyük. Rasulullah öyle buyuruyor, Tevesselû bi câhî fe inne câhî Benim hakkım hürmetim için dua edin, benim hakkım hürmetimi aracı koyun, ya Rabbi Habibinin bahşe hakkına, onun makamı, rütbesi hürmetine diye aracı yapın, vesile yapın. Çünkü benim Allah indinde diyor şanım, şerefim çok büyüktür. Sizin anlayacağınız gibi değil. Benim Allah indinde değerim çok yüksektir. Benim aracı olduğum işi Rabbim geri çevirmez diyor. İşte onun için bu, bu sıgada ne var? El-Azîmil cahi. Resulullah mertebesi çok büyük Makamı şerefi çok büyük e Bu sıgada onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Direkt devreye giriyor e Resulullah'ın Câhi ile Hakkı ile, hürmeti ile, bakşı ile edilmiş olunuyor Böylece Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem insana Dünya hayatında da Ölürken de kabirde de yetişiyor Ve mezarına o seni indiriyor İnşallah 46-64. Unutmayalım. İki sayfayı güzelce bir hazmedelim. Artık haftaya kadar da ezberlemiş olursunuz inşallah. Önceki haftada diğer salavat-ı diğer fevaidinden bahsetmeyi Rabbim nasip eder inşallah. Hepimizi Rabbimiz Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sevgisini kalplerimize gün, be gün sabit eylesin ve yerleştirsin. Ve kavli sabit ile ve iman sabit ile çene kapamak tümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehhimden azade eylesin ve bir dahaki haftalarda da bu mevlit ayında, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum ayında insanlar Resulullah sallallahu teala aleyhisselam hakkında yapılan bu konuşmalara, bu derslere, bu faziletli sohbetlere efendim teşvik edenler, haber edenler, ikaz edenler dinlemeleri için efendim gayret gösterenleri Allah Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina ve mevlana Muhammed mu ala ali ve Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. ve du'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.